Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar olsun. İnşallah duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. Evet. Duyuyor arkadaşlar? Tamam Fatma duyuyoruz diyor. İnşallah hepimiz iyisiz bir yaramazlık yoktur. Peki o zaman metremizi başlayalım. Bakmadım daha ben. Bu e bakmadım. Yarın da itibariyle inşallah bakarım. Tamam. Bakmadım bu e-mailime daha. Bakınca dönerim. Bu büyük bir yoğunluk var. Fakültede işte sınavlar başladı. Bir sürü sorun çıkıyor tabi. Yani yarımı oturduğum desem inanın o kadar çok yoğunluk var. Yani fırsat bulamadım bakmaya inanın. Peki, e, bu akşam arkadaşlar i̇bn Cevzi'den bir metin okuyacağız. Onun Zad-ül Mesir fi ilmi tefsir adlı çok önemli bir tefsiri var. İnşallah o tefsirinden, Hucurat suresinden e, bir hikayet okumaya çalışacağız. 11 ve 12. ayeti okuyacağız. E, inşallah okuruz. Zamanımızın el verdiği ölçüde. Ee, biliyorsunuz bu iki ayet e, ahlaki konulara e, dikkat çeken. E, Aslı çiçek diyor hocam sesiniz az geliyor. Bakalım ses durumu nasıl? Aslı sesin oldukça yüksek. Şimdi nasıl duyuyor musunuz? Peki. O olması biraz daha yüksek. Gayet güzel diyor arkadaşlar. Tamam. Peki. Peki. Evet. Dediğim gibi i̇bn Cevzi tefsirinden bir metin okuyacağız. Ee, İbn-i Cevzi gerçekten tefsirini zevkle okuyacağınız müfessirlerimizden biridir. Konuları çok güzel bir şekilde özet halinde bize veriyor. Rivayetler varsa o rivayetleri güzel bir şekilde bize aktarıyor. Burada da zaten örneğini göreceğiz. Dolayısıyla zevkli bir tefsir olduğunu söyleyebilirim. İşlediği konularda güncel hayatta her birimizin her an karşı karşıya gelebileceği konular, sosyal içerikli konular, herkes tabii ona göre kendi payına düşen dersi almalı. Ama göreceğiz ki nüzum sebepleri çerçevesinde işe baktığımızda zaten olayın daha çok peygamberimiz döneminde cereyan eden bazı, gelişmelerle ilgili olduğu, ayetlerin bunlarla ilgili olduğu, bunlarla ilgili olarak nazir olduğu, bunları göreceğiz. Bakalım ne diyor müfessirimiz, nasıl izah ediyor bize? Birlikte okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Önce ayetimize e, ana hatlarıyla bir anlam vermeye çalışalım. Birlikte. Ey iman edenler la yaskar ee, ne diyelim la yazhara? Yani alay etmesinler desek olur mu? Alay etmesin. Kavmumun min kavmin. Ne diyelim oraya? La yazhara. Kavmumun kavmin. Nasıl bir anlam verelim? Türkçemize uygun güzel bir şey söyleyin. Yani Evet, yazan arkadaşımız var mı? Reyhan, Reyhan, Reyhan diyor ki bir kavim bir kavimle alay etmeyin etmezsin bir kere. Emel, etmeyi etmeyin. Evet, etme. La yazkar dedi göre? Emel, e, yani üçüncü e, kişiye e, hitap var. La yazkar etmezsin. Ya, alay etmesin. Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Tamam mı yani şimdi Türkçe olarak pek hoş bir şey değil sanki. Yani e, ne diyelim Türkçe olarak kimse yani bir kişiyi kendisi dışındakilerle alay etmesin desek bir kavim başka neyse yani bir Evet, nasıl birbirinizle alay etmeyin desek e, la yeshara anlam vermemiş oluyoruz. E, evet. Yani bir grup başka bir grupla veya bir kişi başka bir kişiyle alay etmesin diyelim. E? Bir kişi başka bir bir kişiyle bir grup başka bir grup grupla alay etmesin. Öyle e, diyelim en azından şimdilik. Peki neden? Asa belki de yani umulur ki en yakunu hayran minhum yani e, alay ettikleri kişiler Allah nezdinde, Allah katında kendilerinden veya kendisinden daha iyidir. Yani kendisinden daha iyi olan bir kişi olabilir bu. Dolayısıyla onunla alay etmesin. Peki وَلَا نِسَعُونَ مِنْ نِسَائِينَ Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Yani bir grup kadın, başka bir grup kadınla, bir kadın, diğer bir kadınla alay etmesin. اَسَا اَنْ يَكُنَّ خَيْرَ مِنْهُنَّ Çünkü belki de alay ettiği kadın veya alay ettikleri kadınlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Allah katında, Allah nezdinde. Başka ne yapmayın? Ve telmizu. Bakın bu sefer hemen Rabbimiz için Kur'an'daki bir üslubudur bu. Tarzıdır diyelim. Bir bakıyorsunuz işte gayip sigasını kullanırken hemen oradan muhatap sigasına geçebiliyor. Veya işte o derken bir anda ben diyebiliyor. İşte ben derken bir anda başka bir sıraya geçebiliyor. Burada da bakın önce e, gayip sıra kullandı ve dedi ki yani bir topluluk başka bir toplulukla alay etmez. Arkasında ne dedi? Bakın وَلَا تَلْمُزُ اَفْسَكُمْ Birbirinizi veya kendinizi ayıplamayın, kınamayın. Bakın. Bu sefer muhataba geçti. وَلَا تَلْمُزُ اَفْسَكُمْ Kendinizi ayıplamayın, kendinizi kınamayın veya birbirinizi kınamayın. Artık duruma göre anlam verebiliriz. Balatenâ bi'zül elqâbi birbirinize lakaplar takmayın. Bi'sel ismul fısukü badel iman. İmandan sonra bir kişinin fıskla isimlendirilmesi ne kötüdür. Bir kişiye fasık demek ne kötüdür. Böyle bir isimlendirmek ne kötüdür. Amelle <gülüyor> niyâtı kim Bunları yaptığı halde e, bunlardan vazgeçip tövbe etmezse pevlaikevumuz zalimun şüphesiz ki onlar e, zalimlerdir, zalimlerdendir diyelim. E, Kabataslak ayetimizin çevirisini böyle yapabiliriz. Bakalım müfessirimiz ne anlatıyor bize bu ayetle ilgili olarak. قَوْلُهُ Taala la يَسْخَرْ قَوْمٌ min قَوْمٍ Öncelikle biraz evvel dediğiniz gibi bir grup başka bir grupla bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin Kısmını ele alıyor müfessirimiz. diyor ki, hadil ayet bu ayet nazelet nazil oldu ala thalat et esdarin üç sebebe binaen. demek üç tane sebebi var bu ayetin e, inişine ortam hazırlayan üç, üç sebebi nüzulda. Peki nedir bunlar? Bunların birincisi ila kavli teala hayran minhum. Bu birincisi, yani sure ayetin ilk kısmı. Hangi kısım oluyor? Ya la asa minhum. Bu kısım. Bu kısımla ilgili olarak diyor ki ayetin bu kısmı arkadaşlar fe nazil olduğu Hala sebebin. Bir sebepten dolayı nazil oldu. Demek önce diyor ki ayeti kerimenin bu 11. ayetin arkadaşlar e, e, nazil olmasına e, üç şey sebep olmuştu. 3 tane sebebi vardır bu nazil olmasının. Şimdi bunları bize verecek ama diyor ki ayeti bölüyor kendi arasında. Diyor ki ayetin ilk cümlesi olan bir grup başka bir grupla alay etmesin. bunun nüzul sebebi bize anlatıyor. Şimdi diyor ki ala sebebin bir sebepten dolayı bir sebebe binaen nazır olmuştur. Peki nedir o sebep? Vafi kavlani. Bu konuda da iki görüş var. Yani bu sebebin ne olduğu konusunda iki tane görüş var. Ahaduhuma olmadığın biri şudur. Enne sabit bin Kays bin bu kişi sabit bin Kays bin ayıman bir gün geliyor ee, bak nereye tabii tabi nereye geliyor Medineye peygamberimizin yanına ee, mescide diyelim ya da peygamberimizin olduğu bir ortama bir sohbet ortamına geliyor yürüydüdüulilla Sallallah aleyhi selllam yani peygambere yakın oturmayı yakın durmayı Murat ediyor yakınına oturmak istiyor neden bunu yapıyor? bir sanamın. Çünkü kulağında birazcık ne vardı diyelim? Biraz ağırlık vardı. Yani zor işitiyordu. Kulağında ağırlık vardı. Sesleri rahat duyamıyordum. O yüzden de daha rahat duymak için peygambere yakın bir yere oturmayı murat etti. Fakalel lirracelin beyneye önünde oturan bir adama dedi ki e, İsa bana yer aç bana yer aç ben oturayım e, diyor lehu adam da diyor ki e, eshabda meclisen diyor sen bir yani meclise geldin meclis bir sohbet ortamına geldin diyor yani e, nereye nereye boş mu Bulsana oraya otur. Niye ben, benden gel istiyorsun gibi cevap veriyor bu zat, bu kişiye. Yani onun istediğini yapmıyor. İstediğini yapmıyor. Bunun üzerine fecelese muğdaban. Ee, bu e, sabit bin Kays oturuyor. Ama nasıl oturuyor? Ee, kızgın bir vaziyette. Yani sinirlenmiş bir vaziyette. Kızmış bir vaziyette oturuyor. Sınma, sonra o adama diyor ki, "Menente, sen kimsin, kimlerdensin" diye soruyor. o da diyor ki, "Enafulanun, ben işte falan kişiyim. adını söylüyor. Fakat tabi bunuza sabit diyor ki, "Menente, İbnu sen falan kadının çocuğusun ha" demek. Yani annesini demek tanıyor, böyle yani alay edercasına, e, hafife alırcasına, demek sen falan kadın olursun, öyle mi? der gibi. Fezekere fezekere ummen lehu adını, annesinin adını söylüyor, zikrediyor. E, e, bu da nasıl bir kadındı? Nasıl bir anneydi bu? yuayyru biha fi cahiliyeti. Yani cahiliye döneminde ayıplanan, kınanan bir kadını onu zikrediyor. Sen bu kadının yani çocuğusun, musun veya bu, şu kadının oğlusun değil mi sen diyor. Yani, cahiliye döneminde kötü bilinen kınanan, ayıplanan bir kadın onu zikrediyor işte. Demek sen şu kadının çocuğusun öyle mi? diyerek alay ediyor. Peki adam bunun üzerine tabi çok mahcup oluyor mahcubiyetten gözlerini e, kapatıyor ve ne keser başını önüne eğiyor. Yani mahcup oluyor, utanıyor. E, adamın bu sözünden dolayı. da iyi. Ve nezela ta'ala. İşte bunun üzerine Allah-u Teala'nın şu sözü nazil oldu diyor. Müfessirinin nedir o söz? La yazgâr min kavmin. Bir grup, bir grupla veya bir kişi başka bir kişile alay etmesin. Asa Belki de o alay ettiği kişi kendisinden daha değerlidir. Daha üstündür Allah katında. Kalehu Ebu Salih an İbni Abbas. Bu rivayeti bize e, Ebu Salih denen bir zat İbni Abbas'tan nakletmiş ondan aktarmıştır arkadaşlar. Birinci neden bu. Yani ayetteki ilk cümlenin e, sebebin zulü ile ilgili iki tane görüş vardı Birinci görüş buydu Peki ikinci görüş nedir onu görelim var ikinci görüşe gelince en of temimin bu bedi temim kabilesi var biraz böyle kendilerini beğenmiş durumları maddi durumları iyi bir kabile Bunlar arkadaşlar istteze u alay ettiler. E, hafife aldılar argo tabirle ta, dalda geçtiler kimle bir fukara, ashab, bir Rasulullah esallahu Aleyhi ve Sellem peygamberimizin bazı fakir ashabı vardı bazı sahabeler sahabeden bazıları fakirdi bunlarla alay ediyorlar niye alay ediyorlar bunlarla lima ra'au min rafathatihali Resafe ne olsun arkadaşlar? Ne diyelim resafeye? Resafetul hal. Daha çok öyle kullanılır. Niye alay etmiş oluyorlar bunlar? Tabi Benitemin kabilesi Medine'nin dışındaki bir kabile. Medine'ye geliyorlar. Peygamberimizin ashabı var. Onlardan bir kısmını görüyorlar ve görünce de onlarla alay ediyorlar. Niye alay etmişler? Resafetul hal. Ne olsun arkadaşlar? Resafetul hal. Yazın bakayım bir şeyler. Hı -hı. Abdullah, Asiye, Aslı. Peki zaman kaybetmeyelim. Ee, söyleyeyim ben. Zahide yazıyor galiba. Neyse. Arkadaşlar yıpran, ha, çok güzel yıpranmış. Zahide diyor ki yıpranmış. Evet. Ee, yani böyle. Fakir oldukları için arkadaşlar bunlar üstleri başları biraz böyle yıpranmış elbiseler. Elbiselerindeki eskilik demiş Emel çok güzel. Elbiseleri eski, yırtık, yıpranmış bir şekildeydi. Yani üstleri başları dağınık, fakir bir halleri vardı. Bunları görünce, bu tür insanları görünce kendileri de tabii böyle hani üstleri başları iyi, durumları iyi tutuyorlar sahabelerle alay ediyorlar. Bu tür fakir sahabelerle alay ediyorlar. Onların bu halleriyle dalga geçiyorlar. İşte bunun üzerine فَنَّزَلَتَهَا دِهِ الْاَيَتُ Bu ayet nazi oldu. Yani ey temim kabilesi, kendini beğenmiş lan temim kabilesi, zenginliğiyle övnen temim kabilesi, kalkıp da bu fakir sahabilere kıyafetlerine bakarak onları alay etmeyin, onları üzmeyin. Belki de sizin bu alay ettiğiniz insanlar Allah katında sizden daha üstündürler. Her ne kadar sizin elbiseniz e, temizse de, elbiseleriniz güzelse de e, alay etmeyin çünkü onlar Allah katında sizden daha iyi olabilir. Böyle bir anlam yükleyebiliriz. Peki bunu kim bize aktarmış? Bunu da qalaw adhag ve mukatil, mukatil ve dahag. Bunlar bu rivayeti bize nakletmişler. Ne gördük arkadaşlar? Demek ki. 11. ayetimizin ilk cümlesi, ilk cümlesinin sebebin üzülüyle ilgili olarak müfessirimiz iki tane rivayet bize aktarmış oldu. Biri, e, Fâbid-i Nunkays ile ilgiliydi, ne yapıyordu? Bir sahabeyi kınıyordu, annesi cahiliye döneminde kötü bir kadın diye onu kınıyordu, ayıplıyordu, onunla dalga geçiyordu, alay ediyordu. İkinci rivayette de, Benitem'in kabilesi gelmiş fakir sahabilerle alay ediyorlar. Onları isti, hafife alıyorlar, istihza ediyorlar. İşte bu olaylar üzerine muayyide kerimle nazik olmuş oluyor. وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ Peki ayetin devamında kadınlar da birbirlerle alay etmesinler kısmı vardı. Bir grup kadın diğer grup kadınla, bir kadın, diğer bir kadını alay etmesin kısmı vardı Bunun sebebin nüzulü nedir diye soracak olursanız diyor müfessirimiz Fenezelet alen sebebin Bu ayetin de inmesine e, sebep olan e, bir olay vardır. Peki nedir bu olay? وَفِيهِ فَلَا فَتُ Bu olayın ne olduğu konusunda bu Üç tane görüş var diyor müfessirimiz. Üç tane görüş var. Nedir bunlar? Ahaduha <gülüyor> birincisi Enne nisa'e Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin eşleri Peygamberimizin hanımları Ayyarnı umme selemete gene Peygamberimizin eşlerinden biri olan Ümmü Seleme'yi ayıplıyorlar. Ümmü Seleme ile alay ediyorlar. Neden? Neden? Bilkısar'ı boynu kısa diye. Ümmü Selemen'in boynu kısaymış. E, boynu kısa diye e, onunla alayı diyorlar. Hafife alıyorlar. Yani dalga geçiyorlar. Kaba tabirle. Bunun üzerine فَنَّذِلَتَ هَذِهِ الْاَيَتُ Bu ayeti kerime nazil oluyor. Yani tabi caizse Ey peygamberin eşleri Boyu kısadır diye sakın ulayı ki Ümmü Seleme ile böyle alay etmeyesiniz. Belki de sizin o alay ettiğiniz Ümmü Seleme Allah katında sizden daha üstündür. Şeklinde bir uyarı var burada. alehu Enes. Enesü bin Malik. Bu rivayeti bize Enes bin Malik nakletmiştir. wa zahame mukatil Mukatil Şöyle bir fikir ileri sürüyor. Şöyle bir görüş ileri sürüyor. Şöyle bir iddia ileri sürüyor. Nedir o? Enne a'işete istehze et. Tabi burada biz ne dedik? Yani peygamberin bazı eşleri dedik. Peki bunlar kim? Çünkü peygamberimizin eşleri vardı biliyorsunuz. Aynı anda 8-9 eşinin olduğunu dair rivayetler var. Hangi eşiydi? Büyük işte mukatil ve zame mukatil. Mukatil iddia edilmiş diyor ki enne Aişe te istihzat. bu alay eden Ay, Hazreti Aişe'ydi min kısarı ümmü selemete ümmü seleme ümmü seleme'nin boyu kısadır diye onunla alay eden Hazreti Aişe'dir demiş bu katil böyle bir iddia ile sürmüş birincisi buydu ve thani, ikincisi enne imraateyni min ezvacı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene Peygamberimizin eşleri söz konusu. Peygamberimizin iki eşi, İmraat et-Teynir göre iki eşi ne yaptılar? Sakirata, gene bunlar da alay ettiler. Kimle? Min selamete, ümmü selemete, ümmü selemeyle. Zavcı, sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin başka bir eşi olan ümmü ile alay ettiler. E neden? Neden? onu açıklıyor müfessir. Vakenet ummu saleme. Ümmü Seleme قد haracat. Çıktı ve teyuhum bir gün ve kad rabtat ahad tarafi cılbabha. Üzerinde cılbab dediğimiz hani dış kıyafeti var. Bu dış kıyafeti olduğu halde dışarı çıkıyor. Ve kad rabtat bağlıyor. Rabt ediyor. Neyi arkadaşlar? Ahad tarafı Bu dış kıyafetinin bir tarafını bağlıyor, eee diyor. ediyor. Nereye ala Hak ne olsun arkadaşlar. Hadi bakın bakayım. artık bakmışsınız, biliyorsunuz. Ala Ama düşünün bakın, cildap var. Cildap nedir? Dış kıyafet. Tamam. Dolayısıyla bu dış kıyafeti nereye bağlamış olabilir? E, ona göre düşünün. Ala hakviha ne olsun? Bakalım güzel bir karşılık bulabilecek misiniz? Beli ne diyor Şaban? Başka? Boyuna. Evet daha çok e, yani boyun kısmı, boy, boyunun üzerine hatta omuzların arkasına attığına dair veya bağladığına dair rivayetler. Yani boy, boyun diyelim. Bel de diyebiliriz Şaban. Yani sonuçta bir kıyafet onu bağlıyor arkadaşlar. Peki bağlamış olsun. Ama ne yaptık? Bir ucunu arkadaşlar bağladı. Bakın Aha ha cilt bir tarafını bağladı. Ve araçtı atrafı alakara. Diğer tarafı ise serbest bıraktı. Xalfe <gülüyor> arkasında serbest bıraktı. Yani arkasına attı, serbest bıraktı bağlamadı. Ee, peki, Wallat <gülüyor> Alemu, fakat e, böyle yaptırdın. Yani arkaya attım arkada nasıl olduğunu nasıl durduğunu bilmiyordu. Bir ucunu arkaya attı, arkada serbest bıraktı. Fakat nasıl bir durum arz etti nasıl bir manzara arz ettiğini bilmiyordum. فقالت احداهما للukhra O arada işte hani dedik ya peygamberin iki eşi onunla alay ediyorlardı. Eşlerden biri diğerine diyor ki اَنْظُرِي مَا خَلْفَ اُمِّ سَلَمَةً Ümmü selemenin arkasındaki şeye bak diyor. كَأَنَّهُ Sanki bir köpeğin dili gibi sarkmış diyor. Demek ki artık nasıl bir şekil almışsa arkasında Ümmü Selemen'in arkadan bıraktığı parça nasıl bir şekil almışsa eşlerden bir diğer diyor ki bak diyor Ümmü Selemen'in arkasındaki sarkan beze e, tıpkı e, bir köpeğin lisa, lisanı gibi, dili gibi sarkmış diye alay ediyor. Dalga geçiyor yani. E, i̇şte bu bunun üzerine ayet nazlı oluyor. Sakın böyle bir şey yapmayasınız diyor. Alay etmeyesiniz diyor. Kâlâ Ebû Salih an İbn Abbas. Bunu da gene İbn Abbas'tan bize Ebu Salih nakletmiş. Bu ikincisi ve üçüncü görüşe gelince bu konuda Enne Safiyete bint Kıyayyibni Ahbad. Gene arkadaşlar peygamberimizin eşlerinden biri Safiye. Demek ki ayet ayetin bu kısmına peygamberin eşleriyle ilgili. Safiye etet Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize geliyor. Fakalet ve diyor ki inne inen nisa yuayranani e, kadınlar diyor tabii en nisa geldiği için arkadaşlar elif lam'lı gelmiş. Dolayısıyla belli kadınlardır. Yani e, peki kimdir bu belli kadınlar? Peygamberimizin diğer eşleri. Yani peygamberimizin diğer eşleri o anlaşılıyor buradaki en en-i sağdan benimle dalga geçiyorlar beni ayıplıyorlar diyor ben, bana kusur atfediyorlar ve yakulne ve diyorlar ki ya yahudiyete binti yahudiyeyni veya yahudiyyine diyelim ey yahudilerin kızı olan yahudi diyorlar safiyeye bu şekilde hitap ediyorlar ey yahudilerin kızı olan yahudi çünkü safiye arkadaşlar e, Hayber'in e, fetih esnasında e, Peygamberimiz e, onunla evlenmişti e, ve e, Hayber'in ileri gelenlerinden Aviay bin Ahtab'un kızı idi e, Safiye yani Yahudi Yahudi idi e, tabi Müslüman oluyor Peygamberimizi e evlendikten sonra ama yine de demek ki diğer eşler böyle bir takılıyorlar ona e, bir böyle bir ağır laf söylüyorlar. Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz de Safiye'ye diyor ki: "Halla qulti neden e, Söyle Neden neden şunu söylemedin onlara? İnne ebi Harune ne benimle alay ediyorsunuz? Niye bana Yahudi kız Yahudilerin kızı Yahudi diye hakaret ediyorsunuz? Benim babam Harun'dur. İnne ebi Harun'a. Harun'na kastın arkadaşlar. Kim bu Harun? İnne Ebi Harun, babam Harundur diyor. Kimdir bu Harun arkadaşlar? Şun olabilir. Peygamber çok güzel. Evet, Harun Aleyhisselam arkadaşlarımız hemen yazdılar. Peki yani niye demedin onlara? Benim babam Harun Peygamberdi. Yani Peygamberdir. Evet, Keser Musa Aleyhisselamın kardeşi dedi. Ve inne ammi Musa amcam da Musa peygamberdir. Ve inne zevci Muhammed'in eşim de Muhammed Peygamber. Yani siz neden ağlayıp duruyorsunuz? Ben öyle bir kızım ki babam peygamber, amcam peygamber, kocam peygamber. Kapmışsınız bana laf söylüyorsun. Niye bunu demedin? Onlara diyor peygamberimiz. Fenezelet havil ayetu. işte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Yani sakın ula ki peygamber eşleri sakın ki siz birbirlerinizle alay etmeyesiniz. Bir grubunuz diğer grupla alay etmesin. Çünkü ne biliyorsunuz belki de alay ettiğiniz sizden daha hayırlıdır Allah katında. Ravav-ı ikrime tu'an Abbas. Bu rivayeti de İkrime İbni Abbas'tan nakletmiştir arkadaşlar. Demek ki burada da 3 görüş vardı. Onlar ortaya çıktı. Bu 3 görüşte de kim söz konusu arkadaşlar? Peygamberimizin eşleri söz konusu. Yani peygamberimizin eşlerinin arasında geçen bazı hadiseler, bazı olaylar var. Bunlarla ilgili olarak ayet nazil olmuş oluyor. Gelelim şimdi ayetin geri kalan kısmına. وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَ وَلَا تَلْمِزُ أَنْفُسَكُمْ وَلَا bil بِالْأَلْقَى Yani birbirinizi kınamayın, birbirinizi ayıplamayın veya kendinizi ayıplamayın, bir de birbirinize lakap takmayın. Bu kısma geldiğimiz zaman diyor ki müfessirimiz فَنَزَلَتْ ala سَبَبٍ Bunun da diyor nazir olmasının bazı sebepleri vardır. Peki nedir bunlar? وَفِهِ فَلَا فَتُ Bu konuda da üç görüş Görüyor musunuz müfessirimiz nasıl böyle hani sistematik bir şekilde bize olayları anlatıyor? Ee, yani değil mi? Çok net bir şekilde bize olayları gösteriyor. وَفِهِ فَلَا فَتُ Bu konuda da üç tane görüş vardır. اَحَدْ و... Birincisi şudur. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kadim el medinete ne yaptı? Medine'ye göç etti, Medine'ye geldi. Ve lehum el kabun Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde Medineliler böyle birbirlerine lakap takıp onunla bildiren çağırıyorlardı. Böyle bir alışkanlıklar, öyle bir gelenekleri vardı. Herkesi birbirine lakap takıyor ve birbirlerini o lakaplarla çağırıyorlar. al raculu, işte tam o arada bir adam ged'ur racule başka bir adamı çağırdı. Bilakabihi o lakabıyla. Yani gene bir adam bir adamı peygamberimiz Medine'ye gelmiş, onun yanında bir Medine'li adam başka bir Medine'li adamı lakabıyla çağırıyor. Tabi peygamber de tuhaf yani niye böyle yaptı acaba memnun mu kalıyorlar hoşlanma mı gidiyor diye bir yani bir, bir sessizlik halinden sonra onun bu halini görenler diyorlar ki takile diyorlar ki Lehu Ya Resulallah e, innehum Yani bunlar aslında bu kişinin çağırdığı kişi memnun değil halinde. Yani birbirlerini lakapla çağırırlar ama aslında bunu hoş da görmüyorlar. Yani. Hoş bir şey değil. Yani aslında bunun belki şöyle bir anlamı dolayar. Yani keşke sen bunu yasaklasan ya Resulallah. Yani bu Medine'liler hep e, lakap takıyorlar birbirlerine. Ve o lakap çağırıyorlar birbirlerini. Halbuki e, bir kişi, başka bir kişiyi lakab ile çağırdığı zaman o kişinin zoruna gidiyor. Üzülüyor. Ama böyle bir gelenek yerleşmiş. E, herkes de böyle yapıyor. Hoşlamadıkları halde. Sanki ya Resulallah keşke bunu yasaklasan gibi bir beklentileri var. İşte bunun üzerine fe nezele قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا bil بِالْقَامِ İşte bunun üzerine allah Teala bu ayeti indiriyor. Yani birbirinize lakaplar takmayın. Birbirinize lakaplar takmayın. Ayeti nazil oluyor. Yani lakap takma için yasaklanmış oluyor. قَالَهُ Cebira bin بِالدَّحَا Bunu da bu kişi bize nakletmiş oluyor arkadaşlar. Bu birincisi. Efendim, ikinci görüşe gelecek olursak enne ebâzerin Ebu Zeri biliyorsunuz değil mi? Çok önemli bir sahabi. kâne beynehu beyne racülün munazâtu. Onunla başka birinin arasında bir ne vardı? Ne diyelim? Münazâ'a vardı. Ne diyelim münazâ'ya? Bir. Ne olsun? Bir. Hmm, bakalım ne yazacaksınız? Tartışma. Heh, diyebiliriz. Başka ne diye? Daha güzel bir şey söyleyelim. Münazığa. Yani evet tartışma değil anlaşmazlık. Güzel. Anlaşmazsan ki daha çekememezlik de diyebiliriz. Bir, bir hoşnutsuzluk vardı. Yani memnun değillerdi birbirlerinde. Aralarında bir huzursuzluk vardı. Atışma vardı diyor. Asiye olabilir. Azatışma. Ama atışma değil de yani bir huzursuzluk vardı. Bir anlaşmazlık vardı aralarında yani, Öyle diyelim. Peki e, e, tamam ne olmuş yani varsa fakalallahurraculu e, o kişi o kişi Ebu Zere diyor ki yebnel yahudiyeti ey yahudinin çocuğu Ebu Zere, ey yahudinin çocuğu diyor yani neden demek ki acaba Ebu Zer'in annesi bir Yahudi midir? Neyse artık. Ya da hani e, Yahudilere kızdıkları için belki sevmediklerini böyle Yahudi çocuğu diye e, e, yani böyle bir lakab takmış olabilirler. Çünkü Ebu Zer Arap'tır bildiğimiz kadarıyla. Fakat böyle bir şey söylüyor. İşte bunun üzerine فَنَّزَلَتْ هَاوِلْا بالأ... فَنَّزَلَتْ وَلَا bil بِالْاَلْقَابِ Bu ayet yani birbirinize Kötü lakaplar takmayın. Ayet nazil oluyor. Kalimul Hasanu. Bunu da Hasan demişti. De, bu Hasan kim? Kim olabilir bu Hasan arkadaşlar? Soy ismi yok, baba adı yok, ana adı yok. Kim bu Hasan arkadaşlar? El Hasan. Harika. Hemen arkadaşlarımız Hasan'ı Basri diye yazdı. Demek ki unutmuyoruz arkadaşlar. El Hasanlar kim işaret ediyordu? Hasan'ın basarıyı işaret ediyordu. Bu da ikinci rivayetti. Peki üçüncü rivayet neydi? Varsa lütfü üçüncü rivayette anne Kâb bin Malik al-Ansari, bıza Kâb bin Malik al-Ansari, kanı bine ve bine Abdullah bin abi Hadret el aslami kelam. Aynı şey, biraz evetkinin aynı şey. Yani bununla e, Abdullah bin abi Hadret arasında bir gene sataşma e, vardı kelam yani Biblani söz söylemişlerdi. Biblani laf söylemişlerdi. Eee faqala lehu ya arabi. Mesela eee Cabbin Malik el Ensarî diyor ki, Ey bedevi. "Ey bedevi." Arabi demek Bedevi demek. E, bedevi peki hakaret midir? Yani e, şimdi şöyle, mesela biz de köylü dersek hakaret olur mu? Ey köylü. bize hakaret olur mu? Onun gibi bir şey. Çünkü Bunlar şehirde oturan insanlar, medin, Medine'de oturan insanlar, Bedevilerde, işte de aşağılama var diyor kişiler. Evet yani o anlamda aşağılayarak bazen biz de mesela bir şey diyoruz, ne var ya hep müstehli çocuğu diyoruz. Burada tabii ki aşağılama yok, burada herhangi bir hakaret anlamı çıkmaz ama biri birini aşağılayarak köylü derse tabii ki o zaman hakaret oluyor. Köyümilletine e, atadaki köyümilletin efendisi. Evet tamam. E, doğru peki. O da işin başka bir tarafı. E, yani e, aşağılayarak bunu söylerse eğer, aşağılayarak bunu söylerler söylerse e, demek. Ki o da öyle söyledi. Aşağılayarak söylemiş. Bedevi demiş. Hakarellahu Abdullah. Abdullah da ona diyor ki, ya Yahudi. Ey Yahudi diyor. Ya, o da ona Yahudi diye hakaret ediyor. Laf söylüyor. Ee, anladım Şaban. Ee, yani evet anladık. O da onu ey Yahudi diyor. فَنَزَلَتْ فِيهِمَا İşte bu ayet. Yani وَلَا anfusakum, اَنْفُسَكُمْ وَلَا bil بِالْقَابِقِ kısmı. Bu kısım bu iki kişinin böyle birbirlerine laf söylemeleri üzerine nazil olmuştur diyor. Müfessirimiz. Bunu da bize قَالَ وَمُقَاتِلِ mukatil nakletmiş, mukatil bildirmiş arkadaşlar. Özetlersek demek ki bu kısımla ilgili olarak وَلَا تَلَمَزُ وَلَا تَلْمِزُ اَنْفِسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُ ilgili niye nazik olmuştur? Üç tane rivayet vardı. Birinci rivayetimiz neyle ilgiliydi? Birinci rivayetimiz arkadaşlar yani Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde ne dinliler birbirleriyle böyle kötü lakaplarla hitap ediyorlardı, bunun üzerine nazil oldu. İkincisinde Ebuzere bir Yahudi çocuğu diye hakaret etmişti, ondan dolayı nazil oldu. Üçüncü rivayete göre ise iki tane sahabi biri birine köylü diyor, bedevi diyor, öteki de ona Yahudi diyor, bunun üzerine nazil olmuş oluyor. Peki sebebini üzülü öğrendik de bu ayetin anlamı ne? Bu kelimeler ne ifade ediyor? Ona gelecek olursak. Diyor ki İbnü'l-Cerzi ve ammü't-tefsiru bu ayetlerin tefsirine gelecek olursak. Fa kavluhu Allahu Teala'nın la yeskhar kavmun kavlen sözü bu ayetine gelecek olursak bunun anlamı ey yani la istehzi'u Ganiyon bi fakir Şimdi ayet tabi biraz evvel dediğiniz gibi çok net de Diyor ki bir grup başka bir grupla alay etmesin. Peki hangi grup? Hangi grubu kastediyorsun ya Rabbi? Diye hali aklımıza geliyor. İşte i̇bn bunu bize açıklıyor. Diyor ki yani La yestezi o bi fakirin. Zengin olanlar, zenginler fakirlerle alay etmesin. Demek bu gruplardan biri zengin, diye de fakir. Başka, ola mazturun عليه ذنبه بمن لم Yani, günahı gizli olan günahı kusuru saklı olan günahı kusuru saklı olmayanla ortada olanla alay etmez. Yani şöyle diyelim, dedim ki benim, ben de günah işlemişimdir, ben de günahlarım var ama benim işlediğim günahı kimse bilmiyor. Ama arkadaşım var. Onun işlemiş olduğu günahı biz biliyoruz. Yani birimki adam işte bir suç işledi. O suçu da herkes bildi, duyduk. Şimdi ben de günahım, ben de suçum, ben de kabahatım var ama ben kendi kabahatımı unutuyorum, tutuyorum ki öteki arkadaşımın onu kılıyorum kabahatından dolayı. İşte bunu kast ediyor. Yani mesturun aleyhiyden demek yani mesturun aleyh demek Saklı, gizli. Ne gizli? Zenbuhu günahı. Günahı gizli. Peki bu alay etmesi kimle alay etmesin? Yani günahı gizli olmayanlar. Bunu deyince geçen derste de arkadaşlarınızı anlatmıştım. Size anlatayım, size de paylaşayım. Hani anlatırlar böyle e, mürşidin bir şeyhin bir yolda gidiyormuş. Yanında da müridi varmış. Karşıdan da bir adam geliyor adam içmiş içmiş böyle hani diyelim ki Ayyaş sallana sulana geliyor müridin zoruna gidiyor diyor, bu elebsiz, nasıl diyor benim şeyhimin yoluna önüne çıkar bu halde diyor efendim diyor müsaade et de ben şunu bir pataklayayım ağzını burnunu kırayım diyor ee, bu suçu işledi bu suçu bu günahı yaptı diye şeyh diyor ki dur sakin ol ne yapıyorsun sen diyor ee, bak bu adam bir kabahat işledi yani tuttu bir diyelim ki bardak, bir duble içki içti. Kusuru aydı nasıl da hemen üzerinde ortaya çıktı. Ve hemen halinden anlaşılıyor ki bir kusur işlemiş. Bak sallaya, sallana sallana geliyor. Hemen kusuru e, yansımış oldu e, yüzüne. Hemen anlaşıldı kusurlu olduğu, kusur işlediği, günah işlediği. Ya senle ben diyor, Ya biz ne kadar çok günahlarımız var ama bak günahlarımız bizim üzerinde de belli olmuyor, yansımıyor. Ya senin yaptığın bütün günahlar senin yüzüne yansısaydı, ya benim yaptığım günahlar benim yüzüme yansısaydı, biz yürürken yüzümüzde, alnımızda, her neyse günahlarımız görünseydi ne olurdu halimiz diyor. Bunu düşün de ibret al diyor müridine. Gerçekten de değil mi? Yani çok güzel bir uyarı. Hepimizin kendine göre eksiği var, günahı var, kusurlu var ama mesela biz birimiz, bir arkadaşımızın yüzüne baktığımızda, bir yakınımızın yüzüne baktığında onun günahını görmeyiz. Onun kusurunu, hatasını görmeyiz. Bir içki içenlerde görülüyor bu değil mi? İçki içmişse onu hemen, eğer bir de tabii alışıkta değilse hemen belli oluyor içki içtiği. Dolayısıyla yani işte burada içki içmeyen günahı olup da içki içmeyen kişi o nedir? Mesturun aleyhiden buhudur. Yani günah var ama günahı Yüzüne yansımamış, hareketlerine yansımamış, bedenine yansımamış, vücuduna yansımamış, böyle bir kişi diyor, günahı, kusuru, suçu bedenine yansımış olan, yüzüne yansımış olanla alay etmez. Yani içki içmiş, sakoz olmuş halinden belli onunla alay etmesin, üzerine gitmesin diyor. Başka, vallahu hasabın bile imil hasabi. Bu da üçüncü bir husus diyor ki. Yani böyle soylu soplu kendini soylu soplu olarak gören bir kişi de kimle alay etmesin soylu soplu olmayan kişilerle alay etmesin yani bazıları böyle hani soyuyla övünür ya öyle soyuyla övnen insanlar bunlar diğerleriyle alay etmesin diğerinin soyu sopu hani belli değil diye kim olduğu belli değil diye alay etmesin bu eşbah zalike nimma Yatenakasuhu biri ve buna benzer kişide kusur ortaya çıkaran e, davranışlar. E, Bunlar bunlardan dolayı yani kişinin, kişinin kusurlarını ortaya koyan bir davranış varsa bundan dolayı e, diğerleri onları birbirini kınamazsın. Yani zengin fakiri kınamazsın. İşte günahı e, bilinmeyen günah bilineni kınamazsın. Onunla davranı geçmesin, alay etmesin. Soy soku ile övünende diğerleriyle alay etmesin. Buna benzer şeyler. Peki neden yapmasınlar? Yapmasınlar çünkü zaten çirkin bir davranış. Ama bir de işin şu tarafı var. Ası en yakunu hayrun, hayran minhu. Belki de Allah katında o kişi ondan daha hayırlı yani fakir zenginden daha değerli olabilir. Kalkıyorsunuz Allah katında değerli olan bir insanla alay ediyorsunuz. Allah'ın değer verdiği bir insanı siz ...değer vermiyorsun, alay ediyorsunuz. Bu... bu yani tabi caizse Allah'ın... ...zoruna gitmez mi? Ee, i̇şte bundan mı ediyor Sakın ama ki... ...böyle bir şey yapmayacaksınız. Yapmayasınız. Çünkü bu zulüm ifade ediyor. Biraz sonra bakın ayetin sonunda... ...zulümle ilişkilendireceğiz zaten bunu. Allah'ın değer verdiği... ...Allah'ın itibar ettiği... ...Allah'ın nezdinde özel bir makam verdiği kişi... ...sen kalkıyorsun bununla... ...alay ediyorsun. Bunu Allah'a söylüyorsun. Ne diye? Fakirdir diye. Ne diye... Bir günah işledi diye. Ne diye? soyu sopu seneki kadar bilinmiyor diye. Hayır. Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Asa en ne indallahi hayran minhu. Çünkü o kişi Allah katında değerli bir kişi olabilir. Ondan daha değerli bir kişi olabilir. Dolayısıyla böyle bir şey yapmayacaksın وَقَدْ <gülüyor> بَيَّمْنَا فِي الْبَقَرَةِ Bakara suresinde diyor müfessirimiz biz açıklamıştık. Neyi? en-qawm ismur ricali dunen nisa'i qawm kelimesinin el-qawm deme geçiyor biliyorsunuz. Bu kelimenin yani qawm kelimesinin sadece erkekler için kullanılan bir isim olduğunu, kadınları kapsamadığını daha önce de Bakara suresinde söylemiştik. En-qawm kavm qawm kelimesi e, ismur ricali. Erkekleri ifade eden bir isimdir. Dunen nisa'i kadınları kapsamaz. Bunu söylemiştik. ولذلك قال ولنساؤ من النساء. Bunu niye açıklıyor bize müfessir arkadaşlar? Çünkü bakın ayet diyor ki bir topluluk bir toplulukla alay etmesin arkasından kadınlar da birbiriyle alay etmesin. Sanki kadınlar toplumun içerisinde değilmiş. Topluluktan bir grup değillermiş gibi. Halbuki normalde bu ikinci cümleye gerek yok. Yani ولنساؤ من النساء gerek yok. Neden? Zaten dedin ya bir, bir grup başka bir grupla alay etmesin. O grubun içinde erkekler de olabilir. Kadınlar da olabilir. Dolayısıyla erkekler de alay etmesinler. Kadın da alay etmesinler. Böyleyken neden bir daha e, yani getiriyorsun yani kadınlar da alay etmesinler diyorsunuz. Yani bu bu hususu bize açıklamak için. Ve kimi felsef? böyle bir şeyin yani niye bu cümle geldi buna gerek yok deme. Çünkü kavim kelimesi sadece erkekleri ifade ediyor. Dolayısıyla birinci cümle sadece erkeklerle ilgilidir. Yani bir grup erkek başka bir grup erkekle alay etmesin. E eğer siz bunun arkasından kadınları da zikretmezseniz o zaman sanki erkekler alay etmesin ama kadınlar alay edebilirler gibi bir anlam ortaya çıkar. İşte böyle bir anlam ortaya çıkmasın diye Allahu Teala ayrıca bir de kadınları zikretmiş demiş gibi kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Evet. E, Müfessirimiz bunu söylüyor ama e, bu da başka bazı yorumlar da vardır. Mesela size sor, size sorayım size neden size neden kadınla ayrıca edilmiş olabilir bu ayette? Müfessirimizin bu yorumunu aldık. Tamam, teknik bir ifade oldu bu. Çünkü kavm kelimesinden hareket etti ve böyle bir açıklama yaptı. Ama başka bir açıklama da var mı? Acaba? Olabilir mi? Size neden? Allah kadınları ayrıca burada zikretmiş olabilir. Bir ilk görüş alabilir miyiz? Daha fazla dikkat etmeleri için diyor Neşet. Evet. Yani erkekler de tabii ki dikkat etmeliler. Evet. Kadınlar da dikkat etmeleri için diyor Neşet arkadaşımız. Başka? Başka? Tehkid için. Evet olaylı tek diye dediği koduyu seviyorlar daha çok demiş Fatma <gülüyor> Sanırım kusur bulmada daha mahir oldukları için. Evet artık yani bir şey söylememen gerek kalmadı. <gülüyor> Siz zaten hepsini söylediniz. Evet bunu söyleyen de var. Yani başka tefsirlerde kadınların özellikle zikredilmesinin nedeni yani kadınların bu konuyu yani işte sanırım kusur bulmada daha mahir oldukları için ya da dedikoduyu daha çok sevdikleri için diye müfessirlerimizde de vardı. Ama tehdit içinde yani olduğunu söyleyebiliriz Zahiden yazdığı için. Yani bu öyle kötü bir şey ki yani erkekler yapmayın, kadınlar size yapmayın Yani sanki tehdit ediyor yani sakınla ki ya hiç kimse yapmazsın yani. Şekilde bir tehdit de içerdiğini söyleyebiliriz zaten ve la telmizu adı. Peki telmizu kelimesi ne anlama geliyor? Diyor ki ve telmizu bu kelime bir makine te'ibu yani ayıplamak birinde ayıp bulmak, kusur bulmak yani anlamına geliyor. Demek ki ve la telmizu demek ki ayıplamayın, ayıp aramayın, kusur aramayın demektir. ve kat yani bu daha önce bunu da açıklamıştık diyor. Bunun beyanı daha önce geçmişti. Peki bu enfus kelimesi nedir? velatilmuzu enfusakun bu burada enfus kelimesi nefisler kelimesi geçiyordu. Buradan kasıt nedir? Diyor ki vel bil enfus ha burada enfus kelimesinin maksat el ihwanu kardeşlerdir. Şimdi bazı ayetlerde arkadaşlar enfusakun kelimesi yani kendinizde kusur aramayın. Bunu bu şekilde tercüme edenler var. Bu şekilde anlayanlar var. Ama yani kendi kendine, mesela ben kendi kendimi ayıplamayayım. Kendimi böyle hani kompleks var ya, aşağılık kompleksine kapılmayayım. Kendimi başkalarının yanında küçük görerek, e, kusurlu görerek bir mahcupiyet içerisine Yani kendi kendinizi ayıplamayın. Gibi bir anlam verebilir miyiz? Verebiliriz. Verenler var mı? Var. Ama müfessirimiz diyor ki Ha hunadan, kasıt yani burada. Başka bazı ayetlerde bunu düşünebilirsiniz. Ama burada diyor, e, o anlamda değil. Hangi anlamı peki? El-iqvanu, kardeşler yani. Kardeşler kardeşleri. Kendi kendinizi ayıplamak değil, bir kardeş başka bir kardeş. Yani bir Müslüman kardeş başka bir Müslüman kardeşini kınanmasını, ayıplamasını. Demekti. Var mana mana şu, La-ta'ibu-iq. İخوانa'kunun Müslümanlarına sakın ola ki Müslüman kardeşinizi ayıplamayasınız. Li'ennehum kanfusikum. Niye? Çünkü siz li'ennehum çünkü onların hepsi onlar kanfısıkım sizin gibidirler yani. E, demek ki enfusukumdan aslında müfessirimiz diyor ki ha gene kendi kendinizi ayıplamayındır. Ama burada kasıt Müslüman kardeşinizi ayıplamayın. Niye? Çünkü Müslüman kardeşiniz sizdendir. Kefusukun sizden, o sizden bir parçadır. Siz onu e, Allah'a alırsanız kendinizi Allah'a almış olursunuz. Onunla, ona ayıp e, ve kusur isnat ederseniz kendinize ayıp ve kusur isnat etmiş gibi olursunuz. Çünkü o sizdendir. Dolayısıyla her ne kadar vallahi tümü enfusukun diyorsa da aslında maksat vallahi aybu ikhwanekum, yani kardeşlerinizi ayıplamayın demektir. Peki vatenabız bir de e, ne dedik? Varet tenabzu bil alqad. dedik değil mi? Dedik, değil mi? La, kötü la kaplar da o da tenabız geçiyordu. Tenabız nedir? Ettefaulu. Tefaul veznindedir bir kere. Tenabız tefaul veznindedir. Min ennebezi. Nebz kelimesinden geliyor. Kökü nebez'dir. Bu hem mastarun. Nebz de mastardı. Ya da tenabız mastardı Arkadaşlar işte. Tenabız denir. Bu Maslardır. Ve nebez ise el ismi isimdir. Yani bu da bir gramatik yani Arap diliyle ilgili bir bilgi veriyor. Tenabbüs kelimesinin veznini bize verdi. Tefaül veznindendir. Ve maslardır. Kökü nebezdir. Nebez de isimdir arkadaşlar. Yani isim olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani fiil değil isimdir. Peki el qab neydi? El qab ten bir el kap elval Elka bu Cem lakabbin el kap kelimesi lakap kemesiinin çoğuludur V ismi gene bu lakapta bir isimdir ama nasıl bir isimdir Yuda abi insan yani insanlar insanı daha çağırsınız onunla sival ismiller senme ya da sun mi yani isimlendirildi Değil, ismiyle değil, ondan başka bir isimle çağırıyorsunuz. Yani bir kişinin bir ismi var, siz o isimle o kişiyi çağırmıyorsunuz, başka bir isimle, bir lakapla onu çağırıyorsun. İşte lakap odur arkadaşlar. Yani kişinin kendi öz ismi değil de başka bir sıfatla, başka bir isimle onu çağırırsanız, bu kullanmış olduğunuz isim, bu kullanmış olduğunuz sıfat ne oluyor? Lakap oluyor. Kale, bunu açıklayacak bize zaten biraz Bunu açıklacak bir zaten diyor ki açıklacak bir zaten birasına. Bunu açıklacak bir zaten birasına. Bunu Onlarla bir zaten birasına. Bunu açıklacak bir zaten والالقاب والال والانباز واحد mفسر ذك اللقب kelimesi ile enbaz kelimesi aynıdır. Bizdir. Ve minhu al-hadis nebzuhum Yani peygamberimiz veya bir hadiste onların nebzi rafidadır şeklinde bir eee bir cümle kullanmış. Peki burada nebz ne oluyor? Ne demek nebzuhum rafidetu? Ey yani lakabuhum rafidetu. Yani onların lakabı rafidetu. Demek ki bu hadiste nebz kelimesi lakap anlamında kullanılmıştır. O zaman lakap ve nebz aynı oluyor diyebiliriz diyor müfessizimiz. Evet anlamını da görmüş olduk. Peki şimdi... Ee, acaba müfessirlerimizin e, bu konuyla ilgili ne, ne bu ilgili, ilgili ne tür görüşleri vardır? Bu lakap takmayla ilgili ve ee, diğer bazı uslarla ilgili ne tür görüşleri vardır? Onlara bakalım. Diyor ki: "Vel-mufessirina fi'l-murad bi hadhih'l-alqab arba'atu Bu lakaplarla ilgili, bu lakap konusunu isteyen bizim müfessirimiz lakaplarla ilgili müfessirler dört farklı görüş ortaya koymuşlardır. وَلِلْ مُفَسِّر۪ينَ müfessirlerinin vardır Fil الْمُرَادِ بِهَلَا الْقَابِ Bu lakaplardan murad nedir? Maksat nedir? Bununla ilgili vardır. Ne vardır? Erba'at-ı 4 dört görüşleri vardır. Bakalım neymiş bu görüşler. اَحَدُهَا Birinci görüşe gelecek olursak تَعِيرُ taibi bi seyiatin kadkana neymiş bu lakaplar? şimdi bunları öğrenicek Birincisi bu ta'iyi ve ta'ib ta nedir arkadaşlar ta'ib ben anlamadım nedir bu ta'ib ta'iyi ta'ib ne olabilir ta'ib arkadaşlar baktınız mı sözüyle ta'ib ne olabilir hadi Harika Nebiye hemen tövbekar dedi. Şaban tövbe eden olur mu? Olur Şaban. Tam da aynen o. Ee, Şaban Cuma namazına gidiyorsun değil mi? <gülüyor> bazı camilerde bazı hocalarımız Cuma namazında hutbe okurken ne derler? Hadis şerif var. Ata <gülüyor> değil mi ibudun evden bir keman Değil mi? Öyle bir şey mi bir şey var değil mi? yani günahlarından tevbe eden hiç işlememiş gibi eee e, kıldırıyoruz maşallah. Şaban evet. o zaman sen bu hadisi okuyor musun bazen e, hutbede? Bazı bazıları okuyorlar, bazıları okumuyor. Bazıları işte inne bina'inde İslam sürekli. Vay, wow Şaban hem de sürekli diyor. Tamam. İşte oradan hatırlayalım. Et taibun ne zambi hadisinde de geçiyor bu. Demek taib Tevbe eden kişi. Şimdi tağir taibi. Tevbe eden kişiyi ne yapıyorsunuz, ayıplıyorsunuz. Tağir demek ayıplamak. Ayıplamak. Niye? Bir seyiati günahından günahlarından dolayı kadıka emile Daha önce işlemiş oldu. Yani bir kişi daha önce bir günah işledi. ama tevbe etti bu günahından. Halâ siz kalkıp da o kişiyi, o günahından dolayı ayıplıyorsanız, işte o zaman. Bu ayetin kapsamına girmiş oluyorsunuz cümle felsefimiz. Bunun kesinlikle olmaması lazım diyor. Kim diyor bunu? Ravahu atiyetü'l-avfi an İbni Abbas. Bu zat bunu İbni Abbas'tan bize nakletmiş oluyor arkadaşlar. Birincisi bu. Peki ikincisi nedir? İkincisi şudur. Ennehu tesmiyetuhu بَعْدَ إِسْلَامِهِ بِدِينِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِي اَنْهُ تَسْمِيَتُهُ Bir kişiyi isimlendirmek, çağırmaktır. Ne zaman بَعْدَ إِسْلَامِهِ Müslüman olduktan sonra bir kişi Müslüman olmuş, siz ama ne yapıyorsunuz? Hala onu çağırıyorsunuz. Neyle çağırıyorsunuz? بِدِينِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِهِ İslam'dan önceki diniyle çağırıyorsunuz. Ne demiştik biraz evvel? Safiye Yahudiydi ama Müslüman oldu. Ama siz kalkıp hala ey Yahudi diyorsunuz kadına. İşte ne yaptınız? İslam'dan önceki diniyle, Müslüman olduğu halde İslam'dan önceki diniyle onu çağırmış oluyorsunuz. İşte bu kötüdür, sakınmak lazım, yapmamak lazım. Zaten diyor ki, Kâ kavlihi dil Yahudi idâ esleme ya Yahudi. Yani bir kişi Yahudi'yken Müslüman olduktan sonra ona Ey Yahudi demek gibi. E, zaten gelmiş biz de erkenden söyledik ama zaten müfessir de onu örnek vermiş. Evet. Bir Yahudi, Yahudi dinine mensuptur. Daha sonra tövbe ediyor, Müslüman oluyor, İslam dinine giriyor. Ama hala siz onu Ey Yahudi diye çağırırsanız işte o zaman bu ayetin kapsamına girmiş olursunuz. Bu, halde, bu görüşte narviy an İbni abbas aidan bu da aynı şekilde ibnu abbas'tan gelmiş bir görüştür diyor müfessirimiz. mi ve bihi ve aynı şekilde ibnu abbas'ın bu görüşünü hasan el basri paylaşmış sayd ibn jubeyr aynı kanaattedir ataa alhorasani ve alqurazi de aynı görüşü Aynı kanaati paylaşmış oluyorlar. Onlara göre yani ayetten kasıt budur. Ve 3 üçüncü görüşe gelecek olursa ennehu kavlu raculi bir raculi bir kişinin başka bir kişiye şunu demesi gibidir. Ne demesi gibi? Ya kafiru, ya münafiku demek. Yani bir kişiye siz ey kafir diye seslenirseniz Ey münafık diye seslenirsiniz. O zaman bu ayetin kapsamına girmiş oluyorsunuz. Demek ki Ey kafir, ey münafık diye. Bunu kime söylüyorsunuz? Yine Müslümana. Bir Müslüman kişi Ey kafir, ey münafık diye seslenirsen hitap ederseniz bu kapsama giriyorsunuz. Kalehu ikrimatu. Bunu da bize ikrime nakletmiş bu görüşü bildirmiştir. Ve Rabi'u dördüncü görüşe gelecek olursak ennehu tasmiyatu bil a'malis sayyiati Bir kisi kötü çirkin amelleriyle isimlendirmektir kötü kötü çirkin amellerle isimlendirmektir ne gibi ke kavlihi yazani mesela bir kişiye ey zani demek yani zina ey ne diye ne diyebiliriz yani bizim Türkçede ne diyeceğiz? zani demeyiz de ne diyebiliriz ne diyebiliriz Bu zina yapmış kişiye ne diyebiliriz Zinakar. Ey zinakar. Evet. Zinakar kullanıyor muyuz? Z ey zinakar. Kadınlar için ne kullanılıyor? Kadınlar için kullanılıyor. Erkekler için hmm, ey zinakar. Pek öyle bana kullanma bir kelime gibi gelmedi. Hayır. Anladım dediğinizi de. Ama yani günlük dilde pek öyle bir, bir kullanım var mı yani? İşte bir adam zina yapıyorsa ona ey zinakar diye mi seslenir? Toplumda insanlar. Kötü yolda ne biliyordu kötü yolda çapkın ah Safiye çapkın değil çapkın olmaz yani yani bir bir yanıyla olabilir ee, kadınsa kötü kadın değil de mesela fahişe derler affedersin yani öyle diyebilirler deniliyor yani toplumda eğer kadınsa bu işi yapan kadınsa erkek ise Allah ben bilemiyorum yani günahkar şimdi öyle diyorlar ne diyorlar Şafi, Safiye ne yazmıştın ha çapkın mı diyorlar öyle mi yani böyle zina yapan kişiler çapkın mı diyorlar öyleyse doğrudur o zaman e çünkü çapkın kelimesi biraz daha böyle yani, e, yani mesela çünkü zina kelimesi arkadaşlar e, fiilen zina olayını gerçekleştirmiş ol, olmak için kullanılır e, yani mesela bir, bir kadına laf atmışsa bir kadın yanında veya bir kadın birinin yanında oturmaktan hoşlanıyorsa biri böyle kadınlarla oturup kalkmaktan hoşlanıyorsa ona çapkın diyorlar ama burada zina yok yani ee, o, o yüzden yani nedense bizim toplumumuzda zina yapan kişiye böyle yani e, bir, bir şey en azından ben hatırlayamadım yani bir şey peki neyse ama ne dediğimi anladınız yani değil mi arkadaşlar anlaşıldı yani Araplarda ey zani, ya zani diyorlar. Yasarik diyorlar mesela. Hırsızlık yapmış adama ey hırsız diyorsunuz. Ha bizde bizde bize var hırsız, hırsız derler değil mi? Biraz kullanılabilir de. Ama zani kelimesini pek çapalayamadım. Şey ya fasık mesela. Ey fasık. Eee ya yadı uyanık derler. Dolandırıcı ya da uyanık derler değil mi? Evet, safiye doğru söylüyor. Ya fasık. Bu böylesi yani Zina biliyorsunuz kötü bir eylem. Kötü bir bil a'ma dedik ya a'ma'lı seyyiye. A'ma'lı seyi edendir. Yani kötü amellerdendir. Ee, hırsız, hırsızlık kötü amellerdendir. Fısku fücur, kötü amellerdendir. Biri bunu yaptığında veya biri bu yani birini böyle isimlendirirsek, böyle çağırırsak bu kişiyi yapmış yani yapmamış olabilir. Birine kızınız ona ya zani diyorsunuz mesela. Ya da ya fasık diyorsunuz bunu demek. Bu ifademiz bu ayetin kapsamından gelir. Kesinlikle bundan sakınmak lazım. Böyle bir şey yapmak lazım. Galo İbn Zeyd. Bunu da bize İbn Zeyd aktarmış, nakitmiş oluyor arkadaşlar. Gal ehul ilmin Alimler demişler ki, "Vel murad bi hadil elqabi." Peki bu lakaplardan murat nedir? Yani hangi gelme. Yani, hmm. Her lakap kötü müdür yani? Mesela bir insan hayırseverse buna hayırsever dersek bir insan yardımseverse ona böyle bir şey dersek bir insan çalışkansa ona buna uygun bir isim dersek ne diyebiliriz? Yani böyle güzel lakaplar ne olabilir bizde? Birkaç güzel lakap örneği verelim. Yani bir insan güzel işler yapıyor ona bir lakap takıyoruz mesela. Eee İlk örneği görebilir miyiz buna? Cemert, Çok güzel. Mesela bir adama cömert dersek bu kötü mü olur şimdi? Mesela Ahmet değil de cömert dersek kötü mü olur? Hayır ehli desek mesela başka ne olabilir? Neyse. Yani bunun gibi. Peki bunlar da mı kötü? Yani aslında siz daha farklı örnekler verebilirdiniz. Aklınıza belki gelmedi ama biraz sonra e, müfessirimiz bize o örneklerden bahsedecek. Yani her lakap kötü müdür? Her lakap kötü müdür? Sorumuz bu. Alimler demişler ki وَالْمُرَادُ بِهَذِ الْاَلْقَابِ Burada Kur'an'ın yasaklamış olduğu lakaplar Kur'an'ın kullanmayın dediği lakaplar me يَكْرَهُ الْمُنَادَابِ adamabi yani kendisine seslenilen kişi yani siz bir lakapla bir kişiye sesleniyorsunuz. o seslendiğiniz kişi Eğer bu lakabı hoş karşılamıyorsa çirkin görüyorsa Keril görüyorsa işte yasaklanan lakap budur arkadaşlar adama söylüyorsunuz ve bu adamın zoruna gidiyor o lakap yasaklanmış yasaklamış la ya da yozemmen ya da onun için bir ne, ne diyelim, kusur, bir e, günah ad olarak adedilir. Yani öyle bir lakap kullanıyorsunuz, bu onun için bir günah, bir kusur, bir ayıp olarak adedilir. İşte bu tür lakaplar arkadaşlar, e, Kur'an'ın yasaklamış olduğu lakaplardır diyor müfessiriniz. Fa <gülüyor> ama al alqabul lati tekseb hamdan wa tekunusidqan, tukrahu. Gökabr arkadaşımız aslan dedi mesela. Evet aslan kelimesi. Burada bunu kullanabiliriz. Doğru güzel bir e, lakap oldu. Ama aslan dediğimiz zaman e, kimse herhalde kızmaz. Niye bana aslan dedim diye kızmaz. Ama başka bir şey daha, dört ayakta bir şey daha var. Onu dersek herhalde bize kızarlar değil mi? <gülüyor> yani cesur, ehli takva buna biraz sıfat oluyor arkadaşlar. Yani ben o yüzden... Ama aslan değil işte. yani o, Tabi sıfat olur da burada yani e, lakap oluyor. Cesur lakap ol, olur mu? Olmaz. Yani bir yönden olabilir ama aslan tam bir lakap oluyor. O yüzden o daha e, uygun düştü. Aslan deseniz e, kimsenin zoruna gitmez. E, halbuki aslan da bir hayvandır. Ama başka dört ayaklı hayvanlar var. Onlardan birini birine söyleseniz mesela eyle başlayan biri var. Bir hayvan var söylemeyeyim. Onu deseniz kişiler kızarlar size değil mi yani? E, halbuki ikisi de hayvan yani. Demek ki zora gidiyorsa ya kişi duyduğunda kişinin zoruna gidiyorsa ya, o zaman o lakap yasaklanmış bir lakaptır. Ama zoruna gitmiyorsa, normalsa o toplumda kullanılan yaygın olan bir lakapsa, insanlar bundan dolayı bir yani gücenme, bir alınma yapmıyorlarsa o lakap kullanmada herhangi bir sakınca yok. Hatta belki hoşuna gidiyordur, memnun kaldırdır. Mesela aslan gibi. Ne tekim onu diyünlüfsin? Se emel alqabul neşet ne demek yani? Bir örnek verebilir misiniz? Sülaleyi tanımlamak için kullanılıyor. Ne gibi mesela? Bu daha çok eskiden olurdu. Neşet şimdi var mı öyle hala? Ne gibi? söylede devam ediyor. Mesela ne bir örnek verebilir misiniz? Zenginler mesela, zenginler. <gülüyor> evet. Başka çok evet, olabilir, olabilir. Başka ne olabilir? Hayır nisa, dedesi bir küp altın bulmuş. Ama o benim görev yaptığım köyde devam ediyor. Eklemelere molla giller. Ha, olabilir bak güzel. Fatma örneği harika oldu. Molla giller. Hocaların Ahmet. Hocaların Ahmet mesela. Evet. Hocaların Ahmet'i gibi. Ha, demek doğru. Anadolu'da 5'ler kullanılabiliyor. Eğer bunlar mesela Giller dediğiniz zaman o kişilerin zoruna gidiyorsa dedesinin tabutuna ekleme yapmışlar. Nasıl yani? Ötler var. O ne demek? Ötler. Neyse. Anadolu'muz çok zengin gerçekten. Ne güzel şeyler var yani. Anadolu'yu gezmek. Sarıoğlu mesela. Ha? Sarı olan. Sarı olan diyebilirsiniz evet mesela. Olabilir. Peki eğer bunlar arkadaşlar, bunlar sizi birine söylüyorsa, zoruna gidiyorsa, alınıyorsa, rahatsız oluyorsa. Ha, diyor. topa sığmamış, ayak tarafına ekleme yapmış. Yani ne demek istiyorlar bununla aynı yani Bunun anlamı ne? Bunun bir manası olması lazım. Ha, onlara eklemeler diyorlar şimdi anladın yani böyle bir adam varmış demek ki tabuta sığmamış ayakları o nasıl onun çocuklarını eklemelerden bu eklemelerden bir falan öyle diyorlar değil mi öyle bir şey doğru peki ya Anadolu vallahi çok güzel bir yer yani harika bir yer Anadolu gezmek lazım tozmak lazım gezsek Anadolu'yu falan hiç çağırmıyorsun yani bu kadar Anadolu'da arkadaşımız var hiç biri ki ya, hocam gel de bizim misafirimiz oldu. seni şöyle gezdirelim yani bulunduğumuz yerlerde yani maşallah bu kadar zamanda ders veriyoruz. Bir insan davet eder, değil mi yani? Bunlar ne ki diyor? Küçük Anadolu'ya buyurun hocam, kaka tc'ye. <gülüyor> tamam inşallah kaka geleceğim inşallah. Tamam. Peki Artvin'de e davetliyiz. Artvin buyurun gelin. Tamam inşallah inşallah. Başka? Aa, sadece Artvin'e davet edildi. Başka hiç kimse çağırmadı bizi bir yere ya. Yoksa herkes İstanbul'dan mı oturuyor? Zonguldak'tan bir daveti aldık. Güzel. Başka? Başka bizi davet eden yok mu? Böyle Orta Anadolu'dan, Güney'den, Ege'den, Antep var. vay Fatma, Zehra, Antep'e Antep gelmek lazım. Peki neyse. Neyse. Bunlar için espri tarafı. Kastam da güzel. Evet. Peki. Allah razı olsun e, hepinizden. E, kısmetse inşallah. Bazen geziyoruz çocuklarla. E, yani kısmetse olur diyelim. Peki. Şimdi biz gelelim konumuza. Şimdi diyor ki müfesimiz Fakat bazı lakaplar var. Ellet öyle lakaplar ki teksi bu hamda. Yani bir, ne diyelim teksi bu hamda. Yani övgü ifade ediyor ya. Yani sizi övüyor. İşte birazdan hani bazı örneklerde doğruluk doğru olduğunuzu gösteriyor. Doğruluğunuzu ortaya koyuyor. Konya'ya. Ya gez dünyayı gör Konya'ya. Hacer Konya'sı da olur mu değil mi? İnşallah uğrarız Konya'ya da. Etli ekmeğinden de yeriz değil mi Konya'nın? Peki yani eğer isim eğer lakap arkadaşlar ee, güzel bir şeyi ifade ediyorsa, övgü ifade ediyorsa, doğruluk ifade ediyorsa, buna gibi bir anlam e, içeriyorsa talatukruhu bu çirkin addedilmez yani. Ee, bu olabilir kullanılabilir. Ne gibi örnek var mı ey İbnü Cerdi diye soruyoruz. Kena kîle li Ebubekr'in nitekim arkadaşlar Ebubekir radıyallahu anh'ınla lakabı varmış. Neymiş lakabı Ebubekir'in? Neymiş lakabı? Sıdık. E, Ebu Bekir es Sıddık. Doğru. Sıddık var ama burada müfessimiz başka bir örnek vermiş. Atik. Evet. Atik diyorlar, diyorlarmış e, Hazreti Ebu Bekir. Peki niye Atik diyorlarmış? Bileniniz var mı? Cömert anlamında mı? Evet. Cömertlik var. Doğru söylüyorsun Neşet. Ama başka bir şey daha olabilir. Mi acaba? İspakanınız oldu mu? Eee... Yani cömertliği vardır Hazreti Ebubekin gerçekten. Bazı kaynaklarda da yani işte azat, azat köle, köle azat ettiği için çok köle azat ettiği için azat manasında atik sıfatın lakabının kendisi için kullanıldığı yazılıyor böyle bir yani zaten nasıl köle azat edersiniz? larınız olacak. Cömert olacaksınız ki az edersiniz. Dolayısıyla cömertlik ilişkisini kurabiliriz. Vel-Umara, Hazreti Ömer'in de bir lakabı varmış. Neymiş? Lakabı Hazreti Ömer'in Faruk, değil mi? Faruk da Hazreti Ömer'in lakabıymış. Peki Faruk ne olduğunu biliyoruz. Tabii ki e, biliyoruz, değil mi? Özenle durmaya gerek yok. vel ne? Hazreti evet hak ile batılı ayıran diyorkense, Hazreti Osman'ın da bir lakabı varmış. Neymiş o? zünnureyn zünnureyn o ne anlayamadım o ne demek zünnureyn Hazreti Osman için anlayanınız var mı bileniniz var mı yani soruya bak diyeceksiniz ya hocam iki nur sahibi yine de sormuşlarım peki iki nurdan kasıt ne esra iki nur güneşle ay mı acaba ee, peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için evet çok güzel peki damat. Ama çok önemli. He, öyle her damat gibi bir damat değil değil mi? kelime Peygamberin damadı. Peki anlaşıldı. O yüzden Hazreti Osman adı Zulnureyn denilmiş. Ve Ali'nin tabi ki onların olur da Hazreti Ali'nin olmaz mı? Onun da lakabı var. Neymiş lakabı? Neymiş Hazreti Ali'nin lakabı? Toprak ağası mı? <gülüyor> e, i̇miş. E, Ebu Turab Toprak Ağası. Bak, şaban öyle bir laf kullandığı ki vallahi müthiş bir şey. Toprağın babası. Hiç aklıma gelmemişti Ebu Turab Toprak Ağası demek ama olabilir ha. Şaban yani güzel, güzel, hayır aferin deme, güzel, bana da hoş geldi. Yani en toprak ağası kötü olacak diye bir şey yok ki ya. Valla baba gibi olan toprak ağalar var ya. Yani. İşçisine, çalıştığı insanlara iyi bakan. Ama Peygamberimizin Hazreti Ali'ye neden Ebu Turab dediği konusunda şöyle ne, neden demiş olabilir Ebu Turab toprağın babası demiş olabilir. Bak bileniniz var mı? Niye Peygamberimiz böyle bir lakap tatmış olabilir Hazreti, Hazreti Ali'ye? Tartışmış. Tamam tartışmış diyor Hazreti Fatma ile tamam. Kabe'de yüzü toprağa bulandığı için Evet, yani böyle toprağın üzerinde uyumayı severmiş. Toprağın tevazuundan bulayı, ee, yani evet tevazu da diyebiliriz ama daha çok yani fiilen bir olay var burada arkadaşlar. Yani ahlaki bir vasıftan ziyade fiili bir vasıf. O da neydi? Çünkü diğerlerin yani vakaa var. Vaka neydi? Hazreti Ebu Bekir köle azat ediyordu. Vaka neydi? Hazreti Ömer kim haklı kim haksız? Ayırt ediyordu. Vaka neydi? Hazreti Osman iki tane kızla evlenmiş. Bunlar da her biri bir nur ama peygamberin kızları. Tamam. E, Hazreti Ali'nin de vaka olması lazım. Toprağın üzerinde uyumayı severmiş. E, o yüzden peygamberimiz zaman zaman böyle görürmüş. Hazreti Ali'yi toprağın üzerinde uyurken ona da Ebu Turab adını o yüzden verdiği Kaynaklarımızda geçiyor. Peki başka kimselerin var mı? Sahabilerden? Evet. Mesela Velihali'den Böyle Halidin diyelim, şey yapmayalım. Halit İbn Velidin de böyle bir lakabı varmış. Peygamberimizin kullandı. Neymiş o? Seyfullah. Evet, Seyfullah diye Peygamberimiz ona öyle bir lakap takmış. Arkadaşlarımız Ebu Hureyre'den bahsettiler. Evet, Ebu Hureyre de bir lakaptır. düşünebiliyor musunuz? Mesela Halid İbn Velidin Seyfullah lakabı çok meşhur olmamış. Az hasız Ali'nin Ebû Turab lakabı çok ama Ebû Hüreyre'nin adını bilmiyoruz. İnanın Şaban. Ebû Hüreyre'nin adını biliyor musun desem muhtemelen bir kısmı bilmeyecek, yazmayacak, yazamayacak. Yani lakabı öne çıkmış. Adı unutulmuş. O kadar lakap öne çıkmış ki meşhur olmuş ki adı unutulmuş mübarek. Böyle lakaplar da var yani. Ebû Hüreyre bunun en güzel e, örneği. Zahide diyor ki peygamberimizin kızı için Ümmü Ebiha diyorlardı. Evet. Başka, tabii ki başka bazıları içinde bunlar kullanılmış. Hazreti Ayşe'nin bazı lakapları var. Diğer mesela Fümeyra yazdı hemen hayırlısı. Evet. Diğer eşlerinin de bazı e, lakapları var. Diğer sahabilerin bazı lakapları. Hepsini saymaya gerek yok. Maksat hasıl oldu anlaşıldı. Ve nehbi verike. Zaten diyor ki daha başka. Yani yeter ki bu lakap kimi için kullanıyorsanız onun zoruna gitmesin. O bunu çizkin karşılamasın. Bunlar rahatsız olmasın. Olmuyorsa onu kullanabilirsiniz. وَقَوْلُهُ بِيْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ allah Teala'nın ne kötü بِيْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ fısk ile isimlendirmek bir kişiye fasık demek ne kötü bir isimdi. Bakın demek ki Allah bazı isimleri eee beğeni olabilir ama beğenmediği çok çirkin gördüğü isimler lakaplar da vardır mesela fasık demek bak bunun özellikle zikrediyor Allah bir bir, birilerini fasık diye isimlendirmek ne çirkin bir davranış ne kötü bir davranıştı ey yani tesmiyetu fasikan ou kafiran iman ettikten sonra iman ettiği halde mümin olduğu halde bir kişiye fasık demek bir kişiye kafir demek ne kötü bir davranıştır. Ne kötü bir isimlendirmedir, diyor. Ee, evet. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ مِنَتْ تَنَابُزِي Eğer bir kişi bu tenabüzde, yani bu şekilde kötü lakaplar kullanmaktan dolayı tevbe etmezse, öyle herkese hala kırıcı lakaplar takar, üzücü şeyler söylerse ve bundan dolayı tevbe etmezse bu eylemden dolayı pişmanlık ve men kim ki bu davranışlarından ne tenabüzi bu tenabüzi lakap takma daranışlarından dolayı tevbe etmezse eulâ kevam-ı bunlar böyle yapanlar hiç şüphesiz ki zalimlerdir bunlar zalim kişilerdir peki kasıt nedir bu zalimlerden? kimdir? yani niye zalimdir bakalım ne bir müfessüf bu zalimler kelimesi konusunda iki görüş vardır e, neymiş bunlar ahaduha biri şu addarune li enfusiyin bi yani bunlar yani zalim de zalim kime karşı zalim bir kendine zulmedersin zalim olursun iki başkasına zulmedersin bu da ne kast edilmiştir iki görüş var Ahaduhma birincisi Böyle günah kazanarak kendi kendilerine zarar vermiş oluyorlar. Dolayısıyla kendilerine zulmetmiş oluyorlar. Yani Allah yasakladığı halde ona buna saçma sapan lakaplar takarsan, kötü lakaplar takarsan, kırarsan, üzersen günah kazanmış oluyorsun. Masiyet dediğimiz günah kazanmış oluyorsun. Peki günah kazanmak hangi anlama geliyor? Yani cehenneme azat çekeceksin. Ne yaptın? Kendi kendine zulmettin. O zaman sen zalimsin. Ama kine zalimsin? Kendine zalimsin. Ehaduhuna <gülüyor> eddarrune yani bunlara zarar verenlerdir. Kimeyle enfüseyin? Kendi kendilerine. Neyle? Bir masiyetin kazanmış oldukları günahlarla. Kalehu İbni Abbas Bunu bize İbni Abbas söylemiştir. Ve <gülüyor> saniye ikincisi ise hum azlamu min allazina qalu lahum zalika yani e, hum bunlar azlamu daha zalindirler min allazina qalu lahum zalika bunu dedikleri kişilerden yani bunu kime diyorlarsa e, e, onlara bunu söylemiş olmalarından dolayı bunlar e, yani burada arkadaşlar ikinci şeyi biraz ezberledin yani başkalarına zulmetmiş oluyorsunuz bir kendinize zulmetmiş oluyorsunuz, bir de başkasına zulmetmiş oluyorsunuz. İkincisinde sanki siz birilerine bu lakabı takmakla onlardan daha zalim oluyorsunuz. Onlara onlara zulmetmiş oluyorsunuz diyelim. E. Hum azlamu min elladina Bunu da bize İbnü Zeyd adında bir kişi nakletmiş bildirmiş. Evet. Böylece arkadaşlar ne yaptık? 11. ayetimizi e, bitirdik. Gelelim 12. ayetimize. Bakalım e, bu ayet neyle ilgilidir? Ya eyyuhalladina amenu. Ey iman edenler diye başlıyor bu ayetimizde. İşte bu. Sakınınız. E, Ketiran min Yani zanın çoğundan ya da zanın çoğundan sakınınız demek mi lazım acaba yoksa yani birçok zan türünden birçok zandan sakınınız nasıl diyelim onu nasıl bir çevirelim ki işte ne bekayet eden zanın çoğundan sakınınız desek olur mu Türkçe bakımından aynı daha güzel bir Türkçeye nasıl izah edebiliriz bunu çok zandan zahide aklıma o geldi ama Ayetin geri kalan kısmı e, yani çok zan kelimesini yani çok zanla bulunmak diye sanki münasip kılmıyor. Zanın her birinden o da olmuyor Şaban, o da olmuyor. Çoğundan diyeceğiz galiba yine çünkü sonrası böyle bir e, mana veriyor bize. Bak, peki bir okuyalım ne diyormuş? Çünkü e, zanın bir kısmı bir kısmı, bir çeşidi, bir türü var ki bu günahtır. İşte ondan sakındı. Yani öyle o zaman şöyle diyelim mi? Yani e, bazı zanlar var ki bu zanlar kötüdür, günahtır. Yani işte su suizan dedik bazı arkadaşlarımız. Suizan dediler. Onlardan sakınınız. Suizandan sakınınız. Öyle diyelim mi? Ya yuhalladina bu Bence bu güzel oldu. Ey iman işte ne bu? Kefir-i minazzam suizanda Suizan da bulunmaktan sakınınız. İnne badan ve ismin. Çünkü suizan günahtır. Suizanla bulunmak günahtır. Bence şimdi biraz daha. Sanki biraz daha güzel oldu. Başka ne yapmayınız? Valla tecese su. Casuslu yapmayınız yani ötekinin berikinin e, hani haberlerini dinleyerek ona bunu aktararak nekli de, yani casuslu bir ajan. Ajanlık yapmayınız. Valla ya da badan. Birbirinizi Birbirinizin gıybetini yapmayın, dedikodusunu yapmayın, çekiştirmeyin. Çünkü bu neye benziyor biliyor musunuz? Şuna benziyor, şöyle yapmaya benziyor. Eyühibbu ahadukum en yekule Siz ölmüş kardeşinizin etini, yemeği sever misiniz? Yemekten hoşlanır mısınız? İşte Müslüman bir kardeşinizin dedikodusunu yapmak... Gıybetini yapmak tıpkı buna benziyor. Yani ölmüş bir kardeşimizin Allah Allah. Kurban olduğum Rabbim. Bakın Kur'an'da herhalde bundan daha çirkin bir benzetme yok. Ha? Arkadaşlar lütfen buraya dikkat edin Buradan benim bildiğim kadarıyla hani Kur'an birçok benzetmeler yapmış. İşte yani Ebu Lehebler demiş. Birçok benzetmeler var ama Bundan daha kötü bir benzetme, daha sert bir benzetme, daha yani böyle dehşet verici, korkutucu bir benzetme sankiyor. Ve işin diğer tarafta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an 36 arkadaş bizi dinliyor. Ee, en çok yaptığımız işlerden biri bu, değil mi? Rabbimizin en çok yani en sert bir şekilde benzetme yaparak bizi sakındırdığı bir davranış. Ama bizim de sanki en önemsemediğimiz, yani böyle hani bu benzetmeyi, bu tehdidi önemsemediğimiz bir tehdit bu. En çok biz de bu tehdidi önemsemiyoruz ve habire yapıyoruz. Ne korkunç bir şey yani. وَلَيَخْتَ بَعْدُكُمْ Badan Sakınla ki birbirinizin gıybetini yapmayınız. Bu neye benzer? Bir ölmüş bir kardeşinizin etini yemeye benzer. اَيُحِيِّ بُعَحَدُكُمْ en يَكُلَ لَحْمَا اَخِيْهِ مَيْتَنْ siz ölmüş bir kardeşinizin etini yemeyi yani yer misiniz? bundan hoşlanır mısınız? tekerih tümuh bakın siz yüzünüzü ekşittiniz hemen suratınızı astınız değil mi? Dediniz, böyle de yenir mi dediniz? çirkin gördünüz değil mi? madem ölmüş bir kardeşinizin etini çirkin görüyorsunuz da mideniz bulanıyor bundan da yüzünüzü ekşitiyorsunuz da neden o zaman kardeşinizin gıybetini yapıyorsunuz? İşte bundan da böyle yapmaktansa kılınız Allah'tan korkunuz inna Allah rahim. Ama eğer siz böyle davranışlar sergilemiş iseniz eğer Allah'tan korkup terbiye ederseniz bilin ki Allah terbenizi kabul eder size merhamet eder çünkü o terbe çok kabul edildi. Yeter ki samimi olarak terbiye edin Samimi olarak yaptığınızdan pişman olun diyelim size geçemeyelim. Geçmeyelim. Çünkü süreniz doldu. İnşallah arkadaşlar anlaşılmıştır. Daha sonraki kısımlarda işte zanla ilgili bazı konular var. Lütfen okumaya çalışın. İnşallah sıkıntısı bir şekilde anlarsınız geri kalan kısmını. Bir dersimiz kaldı. Beyzaviyi inşallah işleyeceğiz. Onu da haftaya işleriz. Haftaya nasıl olsa sınavlarımız ertelendi. Dolayısıyla haftaya... Değil mi Murat? Bir sakıncası var mı Murat? Haftaya bu saatte yine dersimizi işleyelim. Ee, dün Bey, Beyzavi'yi diğer sınıfla, aile işledik ama yani e, kendimi veremedim gerçekten dersler. Dersin başında dün ders, fakültede dersi yaptım. Tam böyle dersin başında e, bizim asansörde üç tane Kızımız kalmış idi. Bir anda onun haberi geldi bana. Nasıl aklında hep onlar acaba ne oldu ne olmadı diye falan. Bunun endişesiyle onun yani böyle zihnimi bulardı karıştırdı. Ama yine de anlattık. İçledik i̇şte dersimizi de ama inşallah haftaya yazısında daha rahat bir şekilde Beyzavi'yi isteriz. Arkadaşlarımız da isterse tekrar gelip dinleyebilirler. Yani Beyzavi'yi bir kez daha inşallah işleyeceğiz arkadaşlar. E, diyelim ve e, haftaya Beyzavi'de e, Şaban, e, Kıbrıs'a selam Şaban tamam mı? Kıbrıs'a selam diyelim. E, bu kadar yeter. İnşallah haftaya e, Beyzavi'de görüşürüz. O zamana kadar Allah'a emanet olun. E, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah bizi gıybetlerden muhafaza etsin değil mi